Değerli Müslümanlar Bugün Herkesin kaçıp durduğu Akıllara gelir gelmez uzaklaştırdığı Lezzetleri kaçıran Uzun emel Uzun plan kurdurmayan Ölümden bahsedeceğiz Kardeşler Günahların artmasıyla, kalplere işlenen kara lekenin bütün bir bedeni kaplamasıyla feraseti ve basireti kapanan insan, ölümü unutmuştur. Şeytanın günahlar aracılığı ile hakimiyet kurduğu kalpler, ölüme karşı duyarsızlaşmış, ne ölümün kendisi ne de ölüp gidenler geride kalanlar için bir ibret olmamıştır. Etrafındakilerin birer birer ölmesiyle duymuş olduğu geçici sıkıntı ölenle de ölünmez ki nasıl olsa hepimizin varacağı yer orasıdır. Allah iman versin, kitap versin sözleriyle son bulmuş, tekrardan günahlara ve masiyetlere dalınmıştır. Kardeşler, insan ölümün bir hakikat olduğuna inandığı gibi her an kendi başına da geleceğini bilmeli ve hayatını bu doğrultuda tanzim etmelidir. Ve kendi önünde onu bekleyen bir berzah alemi yani kabir hayatı olduğuna alıştırmalı, dünyasını his ve duygu ve düşüncelerini buna yönelik hazırlamalıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır: Ekziru zikra hadimul lezat lezzetleri kaçıran ölümü çokça zikredin. Resulullah aleyhissalatu vesselam daha öncesinden insanlar şirk koşuyor diye yasakladığı kabir ziyaretlerini ölümü hatırlatıyor gerekçesiyle tekrardan serbest bırakmıştır. Kardeşler, Kur'an ve sünnet içerisinde bulunduğumuz gafletten bizleri kurtarmak için ölümü sürekli gündemde tutmak istemektedir. Nitekim Allah Sübhanu ve Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Kullu nefsin daikatü'l-mût. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır. Allah Sübhanu ve Teala adeta bu gerçeği pekiştirircesine bir başka ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. İnneke meytun ve innahum meytun. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. O halde kardeşler Allah subhanahu ve teâlâ'nın katından vahiy indirdiği en şerefli kulları dahi ölmüş ise bizlere ne oluyor ki? Yıllarca sahte hayaller peşinde avunup durmaktayız. Nitekim Allah subhanahu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ''Biz senden önce hiçbir canlıya ebedi hayat vermedik ki, şimdi sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar?'' Kardeşler, Vesselam bir gün ashabının yanındayken yere bir takım çizgiler çizer ve der ki, ''İşte şu uzaktaki çizgi insanın emelidir, şu yakındaki de insanın ecelidir.'' İnsan uzakta olan emeline doğru hareket ederken yakındaki eceli, onu gelir ve alır. O halde kardeşler insanın şu dünya hayatındaki planı, amacı, niyeti, emeli ve arzusu ne olursa olsun Allah subhanahu ve teâlâ'nın onun için koymuş olduğu bir ecel ve bir kader vardır. Ve Allah'ın bu işle görevlendirmiş olduğu melekleri hiç kimsenin emeli tamamlanmış mı? hiç kimsenin amacı tamamlanmış mı, şu kişi hayaline kavuşmuş mu diye bakmaz. Allah'ın bu işle görevlendirmiş olduğu melekleri bu işi infaz etmek için bekler ve kardeşler ölüm planları bozandır. Allah subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ اِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَزَةً حَتَّى اِذَا جَاءَ اَهَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُولُنَا hum la يُفَرِّتُونَ Allah kulları üzerinde mutlak hakimiyet sahibidir. Allah kullarını korusun diye melekler gönderir. İşlerinden birine ölüm geldiği zaman, ecel geldiği zaman, elçilerimiz onun canını alır ve elçilerimiz bu işte asla kusur işlemezler. Bir başka ayet kerimede Allah ve Teala şöyle buyurmaktadır: "Belikul <Sessizlik> neummetin ecelun". فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her bir ümmetin bir eceli vardır. Kimin eceli gelmiş ise o ne bir an ileri alınır ne de bir an öne çekilir. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğumuz ayetlerden de anlaşıldığı gibi ecel kaçınılmaz da olsa bir gerçek, acı da olsa bir sondur. Hiç umulmayan bir anda insana ulaşacaktır. Dünya hayatında yaşayan her şey Rahman'a kul olarak dönecektir. Ve bu ölüm ile gerçekleşecektir. Ölüm insana geldiğinde, can boğaza dayandığında ölmek üzere olan kişi bunun hakiki bir ayrılış olduğunu anlayacak. Nefesler kesilecek, ayaklar birbirine dolanacaktır. Ve gözler ve gözler ölüm meleğine bakılıp kalacaktır. Allah subhanehu ve teâlâ bu gerçeği bizlere bakın, ayeti i kerimesinde nasıl da tasvir etmektedir. Allah teala şöyle buyurmaktadır. فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْدُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُبْسِرُونَ Can boğaza dayandığında onu geri döndürsenize, o gün sizler bakar durursunuz ve bizler ona sizlerden daha yakınızdır. Ve, ve lakin sizler bunu göremezsiniz. Bir başka ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. كَلَّ اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِهِ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَّفْ وَتُسَاقُ بِالسَّقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَ اِذٍ الْمَسَقِ Hayır! Canboğaz'a dayandığında bunu kim iyi edecektir denildiğinde ölmek üzere olan kişi bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacaktır. İşte o anda ayaklar birbirine dolanacaktır <gülüyor> ve sevk ediliş o gün yalnızca Rabbine olacaktır. Sevk ediliş o gün yalnızca Rabbine olacaktır. Allah Subhanahu Teala şöyle buyurmaktadır: "Vecae'et sakratul maut bil hak, zalika ma kunt tahid." Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak Kişiye gelir de ona, işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denilir. Kardeşler, Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ölüm meleği Allah subhanu ve yanına gelir ve der ki yaşamasına izin verdiklerin müstesna yeryüzünde ve gökyüzündeki bütün canlılar ölmüştür. Allah subhanu ve Teala ona der ki kim kaldı daha? Ölüm meleği der ki ya Allah, Cebrail yaşıyor, Mikail yaşıyor, İsafil yaşıyor ve tahtını taşıyan melekler yaşıyor. Allah subhanahu ve teâlâ ona der ki, Cebrail ölsün, Mikail ölsün, İstafil ölsün ve tahtımı taşıyan bütün diğer melekler de ölsün. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala tekrar sorar ve der ki, kim kaldı başka? Ölüm meleği der ki, ya Rab kimse kalmadı. Allah subhanahu ve teala tekrar sorar. Ölüm Meleği der ki, ''Ya Rab sen kaldın ben kaldım. Allah Subhanahu Teala da der ki, ben seni bir sebepten dolayı yarattım. Sen de sen de amacını yerine getirdim ve sen de öleceksin. Bunun akabinde Allah Subhanahu Teala dünyayı bir elinde ve diğer bütün dünyaları diğer elinde yuvarlayacak. Bu şöylece seslenecek. Allah benim. Nerede o diktatörleriniz? Nerede o hakimiyet iddiasında bulunanlar? Nerede o krallık iddiasında bulunanlar? Ve hiçbir ses çıkmayacak. Ve Allah subhanahu ve Te'ala devamlı diyecek ki اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bugün hakimiyet yalnızca Allah'ındır, kuvvet yalnızca Allah'tandır. Kardeşler, işte gerçek olan budur. Her insanın karşılaşacağı olan gerçek tek ve gerçek hakikat budur. Bugünlerde hakimiyet iddiasında bulunan zalimlerin halini varın siz düşünün. Bugün belki meydanlarda etraflarında iki milyon toplayan liderlerin halini varın siz düşünün. O gün onlar kendilerini emziren ve üzerlerine çokça sık duran, çokça eğilen annelerin dahi bulamayacaklardır. Kardeşler, ölüm meleğine bile ölüm ulaşıyorken kendimizi kandırmak neden? Neden insan hiç ölmeyecekmiş gibi hayat sürmekte ya da ölümden kaçmayı planlamakta ya da kendisine ölüm ulaşır diye hayırlı amellerden kendisini uzak tutmaktadır? Allah Subhanahu ve şöyle buyurmaktadır: "Kul innel mevtellezi tefirrun minhu feinnehu mulaqikum." De ki: "Hani o kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, muhakkak ki o size ulaşacaktır." Bir başka ayet-i kerimede Allah subhanahu şöyle buyurmaktadır. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُضْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَاكُنْتُمْ فِي بُرَجِمْ مُحْشَيَّدَ Nerede olursanız olun, sağlam, tahkim kılınmış kaleler arkasında olsanız bile ölüm sizlere ulaşacaktır. O halde kardeşler, amellerimizi doğmayacak bir günün sabahına neden bırakmaktayız? Gün bugündür, bizler bugünden sorumluyuz. Çünkü ölüm bize her an ulaşabilmektedir. Bera' radiyallâhu teâlâ anhu Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan şöylece rivayet eder. Biz Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile bir cenazedeydik ve Rasûlullah eğildi ve ağlamaya başladı. Gözünden o kadar çok yaş düştü ki toprak ıslandı. Bunun kabine bizlere seslenerek dedi ki ''Kardeşlerim, bizlerin de karşılaşacağı aynı şu ölüm hadisesine kendinizi hazırlayın. Ayşe validemize, kalbinin katılığından soran bir kadına Ayşe validemi, validemiz şöyle cevap vermektedir. Ölümü sıkça hatırla. Muhakkak ki ölümü hatırlamak kalp katılığını giderir ve onu yumuşatır. Ömer İbni Abdülaziz Arkadaşları ile birlikte her akşam toplanır, ölüm anını düşünür, kıyamet hallerini tasavvur eder ve sanki en yakın arkadaşı vefat etmiş gibi ağlayıp dururdum. Kardeşlerim İbrahim Teymi rahmetullahi aleyhi teala der ki: Şu iki şey beni dünyadan zevk almaz haline getirdi. Ölüm anı ve hesap vereceğim an. O halde kardeşler Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Fa'ta bir uya ulü'l-absar. İbret alın ey akıl sahipleri. ibret alın. Ey basire sahipleri, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır: Elke Yüse Menderne Nefsahu ve Teva Abime Limabadel Akıllı olan kişi, nefsini sorguya çeken ve ölümden sonrası için amel eden kişidir. O halde kardeşler, ey basire sahipleri, ey akıllı kişiler, şu dünyada kalıcı bir hayat sürmek yerine, ya da şu dünyada kalıcı bir hayat yaşıyormuş gibi davranmak yerine ölümden sonrası için amel edelim ve her an bizlere ulaşacak olan ölümü sıklıkla hatırlayalım.